Euzu billahi min eşşeytanir <gülüyor> racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve naûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât e'mâlinâ. Men yehdihillahu fe ve men yudlil fe Ve eşhedü en lâ illallah vahdehu lâ şerîke ve eşhedü en Muhammeden abdühû ve resûlüh fe inne istaqal hadisi <Sessizlik> kitabullah <Sessizlik> ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem şerrü'l umuri mutahathaha ve kullu muhtesetin bid'a ve kulle bidatin dalale ve kullu dalaletin fî'nâr. Sayı tefsir dersimizde müminun suresindeyiz. Mekke'de nazil olmuştur. 118 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci ayet: Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. Yezid bin Babino Sıray Molla'dan Ayşe radıyallahu anhaya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı nasıldı diye sorduk. Dedi ki, onun ahlakı Kur'an idi. Mü'minun suresini okumuyor musun? Sonra Mü'minun suresini okumaya başladım. İlk 10 ayeti bitirdiğimde Ayşe radıyallahu dedi ki, işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı böyleydi. Bunu hakim, Edeb-ül Müfret'te Bukhari, Kübra'da Nesai ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Yani bu ilk 10 ayet müminlerin olması gereken ahlakı, hakkında Bunu ifade etmekte diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı da böyleydi. İki, onlar ki namazlarında huşu içindedirler. İbn Abbas radıyallahu anh'a'dan gelen rivayette o şöyle açıkladı bunu. Korku ve sükunet içinde namaz kılarlar demektir. Yani huşuyu böyle açıkladı. Ayşe radıyallahu anh'a'dan ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme namazda başka tarafa dönüp bakmaya dair. Soru sordum da şöyle buyurdu. Bu şeytanın kulun namazından gizlice çaldığı bir şeydir. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. i̇bn Abbas radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda sağa ve sola bakar, arkasına doğru boynunu bükerdi. Bunu Tirmizi, Nesai ve Taberani sayısınatla rivayet etmiştir. Yani bu namazı bozmaz. İhtiyaç olduğunda, e, yani bunun gereği, yani ne sebeple bunu yaptığı bir sonraki rivayette gelecek zaten. İhtiyaç olduğu zaman bu şekilde bakmanın caiz olduğunu gösteriyor. Ama sebepsiz bakmanın, sağa sola bakmanın şeytanın çaldığı namazdan çaldığı bir şey oldu. Yani o şu etkileyen şeylerden olduğu ifade ediliyor. Seyil bin el Hanzaliye radıyallahu anh, gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken gözcü olarak gönderdiği Enes bin Ebi Mercedel Ganevi'yi gözlemek için yola doğru bakıyordu Şekilde gelmiştir. Bunu Ebu Davud ve Hakim sayesinde rivayet etmişlerdir. Ayşe radıyallahu anha da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem nakışlı, üzerinde bir takım alametler bulunan günlü bir elbise içinde namaz kıldı. Sonra şöyle buyurdu. Bu elbiseyi alıp Ebu Cehme götürün ve bana Ebu Cehmin elbisesini getirin. Zira az önce onun nakışları beni namazımdan meşgul etti. Bunu Buhari rivayet etmiştir. Yani kişinin namazda alıkoyacak şekilli şeyler hoşuya engel olabilir. Bu sebeple işte namaz kıldığı yerdeki halı veya seccade veya etraftaki işlemeler bunlar hoş görünmeyen şeylerdir. Bu sebeple camilerin süslenmesi de nakışlarla işlenmesi de hoş görülmemiştir. Ebu Hureyre R.A'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki namazla gözlerini semaya kaldıranlar ya buna son verirler ya da gözleri kendilerinden alınır. Bunu Ahmet, Müslim, Nesai rivayet etmişlerdir. Şeddat bin Ers radyalantan, ümmetten ilk çekilip alınacak şey huşudur. Öyle ki huşu içinde tek bir kişi bile göremez. Bunu Hakimi Ahmet rivayet etmişlerdir. Bu şahsi görüşle söylenebilecek bir şey olmadığı için hükmen merfudur. Ubade bin Samit radyalantan, insanlar içinden ilk çekilip alınacak olan ilim huşudur. Yani huşunun ilimden kaynaklandığı ifade ediliyor. Burada bir mescide girip de içinde huşu sahibi tek bir kişiyi görememen pek yakındır. Bunu hakim ve Tirmizi rivayet etmişlerdir. Huzeyfer radialan şöyle demiştir: Dininizden ilk kaybedeceğiniz şey huşu, son kaybedeceğiniz şey ise namazdır. İslamın bağları birer birer çözülecek. Kadınlar hayızlıyken namaz kılacak. Bir ayakkabının şaşmadan diğer eşinin adımlarını izlemesi gibi aynen sizden öncekilerin yolunu adım adım izleyeceksiniz. Sonunda birçok fırkalardan iki fırka kalacak. Bunlardan birisi, neden beş vakit namaz kılıyoruz? Bizden öncekiler sapıtmış. allah Teala sadece şöyle buyuruyor. Gündüzün iki ucunda ve gecenin ilk saatlerinde namaz kıl. Hud suresi 114. ayeti. Böylece onlar sadece üç vakit namaz kılacaklar. Diğer da şöyle der. Müminlerin Allah'a imanı, meleklerin imanı gibidir. Aramızda kafir ve münafık yoktur. Allah'ın onlar deccali ile beraber haşretmesi haktır. Bunu sayısnatla, Hakim İbnü'l-Bişeybe, Tehsibi'l-Hasar da Taberi, kitabuz Züh Ahmed bin Âmbel, El-Bid'a ve Nehyan Ha da İbn Battah, Hallalü's-Sunne de Acur Reşeriyya da İbn Ebi Âs'ın Zühd'te, Ebû Nâim Hillale İbn Battah rivayet etmişlerdir. Burada yani ümmetin birçok fırkalara ayrılmasından sonra bu fırkalardan iki tanesinin kalacak olmasının belirtilmesi yani diğer fırkaların tamamen yok olması manasında değil de bunların e, ön plana çıkacağı. Burada sayılan birinci fırka hadis inkarcılarıdır, sünnet inkarcılarıdır. İşte bunlar Kur'an'da e, işte sadece bu sayılıyor. Gündüzün iki ucu ve e, gecenin ilk saatleri diyor. Yani üç vakit namaz var Kur'an'da, beş vakit nereden çıkıyor diyerek hadisleri kabul etmedikleri için. Üç vakte düşürecekler, sadece üç vakit kılacaklar. Diğer bir fırkadan mürciye fırkasıdır. Mesela Hanefiler böyledir. Bu e, hadiste ifade edilen şeyi söylerler. Yani müminlerin Allah'a imanı meleklerin imanı gibidir. Bunu söyleyen Ebu Hanife'dir. E, Cibril'in imanı gibidir benim imanım. Bu şekilde iddia etmiştir. Bu sebeple e, Ebu Hanife reddedilmiştir. Mürciyeye nispet edilmiştir. E, bunlar aramızda kafir ve münafık yoktur derler. Yani... Müminlerin hepsinin imanı bir. Yani Müslümanların hepsinin imanı bir olunca ne olacak? Kişi ya mümin bir Müslüman veya kafirdir. Dolayısıyla tekfircilik akımı buradan çıkıyor. Yani tekfirciliğin sebebi e, mürciye itikadıdır bir yerde. Bu yüzden Hanefi mürciyelerin e, tekfircilikte en önde gittiklerini de görürüz. Yani günümüzdeki tekfirci fırkaların birçoğu e, Hanefi meşreplidir mürciyelerdir. Aslında itikadi mürciyedir. Yani yanlış anlaşılıyor. Akideleri konusunda, fırkaların, itikadi görüşleri konusunda insanlar bilgi sahibi olmadıklarından tekfircilik, hariciliktir. İşte tekfir etmemek mürciyeliktir. Böyle zannediliyor. Bunun alakası yok. Burada durumları anlatanlar mürciyelerdir. Yani onlar bir kimse, yani Müslüman olan bir kimse mümindir. Derler. Doğrusu şu, yani kitap ve sünnette Gelen naslarda doğrusu şu, İslam zahiren kimlik olarak, coğrafi olarak neyse zahiren bir kimsenin İslam'a nispet etmesidir. Ama ehli İslam arasında iman dereceleri farklıdır. Kimin imanı zayıftır, kimsin imanı yakin, mertebesindedir, kuvvetlidir. Bu dereceleri de Allah'tan başkası bilmez. Yani bu kaybı e, bir meseledir. Kalp amelleriyle alakalıdır. Sadece biz zahire çıkanlardan biliriz. Mesela emirleri yerine getiren yasaklardan sakınan bir kimse, zahir üzere takva sahibi olan, biz onun mümin olduğunu zannederiz ama iman derecesini biz bilmeyiz. Diğer taraftan nifak ehli de vardır. Zahiren bu e, emir yasakları yerine getirse de e, zaman zaman batıl itikatlarını ortaya koyar veya İslam'ın farzlarıyla amel etmez, buna rağmen kendisinin Müslüman olduğunu iddia eder. Böylelerine e, münafık denilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında kalbinin aslında iman etmemiş olduğu, yani küfür e, fiillerinde vuku bulan bazı kimseler vardı ama kendilerini şeklen, yani siyasi manada İslam'a nispet ettikleri için bunlara Müslüman muamelesi yapılmıştır. Zaman zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunlara şiddetli muamele de göstermiş. Bazı zaman olmuş. Mescitte tek tek isimlerini sayarak falan falan münafıktır. Bunlar mescitten dışarı çıksın diyerek kovmuş. Bunlar olmuştur. İşte e, cenaze namazını kılmak isteyiz ama mesela Teyde suresinin nazı olmasına sebep olan İbn-i Ubey'in namazını kılmak istemesi. Ömer radıyallahu anh itiraz etmiş ona. Allah Resulü işte oğlu Abdullah bin Abdullah bin Ubey'i sebebiyle onun namazını kılmak istemiş. Sonrasında ayet nazı olmuş. Bir daha Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın münafıkların cenaze namazını kıldırması yasaklanmış. Ama diğer Müslümanlar bunu kılarlar. Yani onun nifakına vakıfı olmayan insanlar onun cenazesini kılar. Bundan Allah Resulü yasaklamıyor. Allah ve Resulü yasaklamıyorlar. Yani ehli İslam arasında münafıklar vardır. Bu bir gerçektir mütevatirdir. Bu işin böyle olduğu burada. Hem bu mütevatir Nas'a, Nas'lara e, muhalefet vardır. Mürciyenin bu itikadında. Yani onlar bütün Müslümanlar aynı zamanda mümindir derler. Biz bugün mesela tekfir meselesine sapan iki fırka. Birisi harciliye fırkası, birisi mürciye fırkası. Biz ikisine de karşı çıkıyoruz. Ve e, mesela bazı harciler Bizim münafık olarak nitelediğimiz, yani kendisini İslam'a nispet ettiği için bu kimseler, biz onların küfrü ortaya çıktığında e, ve bu küfürlerinde şartlar yerine gelmiş, maniler ortadan kalkmışsa bu kimselere münafık veya zındık tabirini kullandığımızda siz bunlar tekfir etmiyorsunuz diyorlar. Siz bunlar tekfir etmiyorsunuz, siz mürciyesiniz diyorlar. Mürciyeler ise şöyle diyor, işte siz kendisini İslam'a nispet eden birisine münafık demekle siz onu tekfir ediyorsunuz. Dolayısıyla siz harcısınız diyorlar. Yani cehalet bu boyutlara varmıştır. İşte bu şekilde olan insanları Allah Deccal ile beraber haşretmesi bir haktır. Yani ne demek? Yani dinleri konusunda, akideleri konusunda bu kadar bilinçsizce davranan, burdum duymaz davranan bu insanlar, yarın Deccal çıktığı zaman yani bak küfür iddialarıyla ortaya çıkmayacak. Diğer hadislerde bildirildiği üzere Deccal haricilerin arasından çıkacak diyor. Yani İbn-i Ömer radyalanmadan gelen rivayette Deccal haricilerin arasından çıkacak. Yani ne demek? Böyle İslami söylemlerle çıkacak. Sonradan bu işte nebilik iddia edecek, sonra ilahlık iddia edecek vesaire vesaire gösterdiği bir takım olan ee, olağanüstülükler olacak. Allah ona böyle imkanlar verecek. Ve dünyevi imkanlar da bunun elinde olacak. İnsanlar açlıktan, kıtlıktan kırılırken bazı ona münafıkça iman edecek. Yani Deccal'e münafıkça tabi olacak. Yani bunun manası şu, münafıkça dememiz. Yani ona inandığından, onun işte Rabbi olduğuna inandığından değil, açlık, sıkıntı Çekmektense onun yanında yer alayım, onun yanında savaşacak. İşte kadın var orada, eğlence var, yiyecek var, şu var, bu var. Şimdi akidesi konusunda böyle şuursuz olan insanlar elbette yani hisleriyle hareket eden, delille değil de hisleriyle hareket eden insanlar, Deccal'ın gösterdiği hissi hadiseler karşısında ona tabi olacaklardır. Yani bugün mesela haricilik, işit eliyle revaç bulduğu zaman, İnsanların bunlara sempati göstermesinin sebebi, sempati gösterenlerin sempati göstermesinin sebebi tamamen duygusal <gülüyor> e, vakadır. Yani deliller değil. Yani Naslar ışığında, şey, işidi, e, hak üzere gösteren bir şey yok. Bilakis batıl üzere olduğunu ifade eden Naslar var. Ama insanların duyguları o tarafa ediyor Neden? Çünkü onların savaşlıkları, onların karşısında e, yer alan insanlar, Dini diyanet tamamen bir tarafa atmış, umursamaz bir hayat yaşantısı içerisinde. Allah'ın hükümleri yerle bir edilmiş. Ne dinde ne dünyada, dünya hükümlerinde. Dolayısıyla onlara bir tepki olarak, tamamen duygusal bir tepki olarak IŞİD gibi aşırı uçları kendine yakın görüyor. Ve dikkat edin, burada IŞİD'in tarafında yer alanların çoğu, yani böyle duygularıyla oraya meyledenlerin çoğu Hanefilerdir, mezhepçilerdir. Yani şimdi mesela selefilikle, e, selefilik üzerinden insanlar bir takım e, karartmalar yapıyorlar. İşte selefilik sebep oldu böyle işit gibi şeylerin çıkmasına diyorlar, alakası yok. E, bakın onların arasında selefi mezhep üzerine olan kimse yoktur. Onlar kıyasçılardır, rey ehlidirler, mezhep taraftarıdırlar ve çoğunluğu da Hanefi'dir. Ebu Hanifeci'dir, Hanefi'dir yani. Yani Selefi akideyle ile, Selefi menheşte aslında hiçbir alakası yok. Kendi mezheplerinin gereği işit olmaktır, işit gibi olmaktır onlar. Mesela Hanefiliğin gereği işit gibi davranmaktır esasında. Ama delillerle oynayarak, vakalarla oynayarak sanki buna sebep olan Selefilikmiş gibi lanse ediyorlar. insanlara meseleyi karışık gösteriyorlar. Ebu yeser radiyallahu anh derin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kiminiz namazlarını tam olarak kılar, kiminiz üçte birini kılar, kiminiz dörtte birini kılar. Böylece onda birine kadar saydı. Yani kişinin kıldığı namazdan e, ya tam olarak hissesini alır veya ta onda birine kadar bu düşer. Bu da huşu sebebiyle. Yani namazında kişi ne kadar e, huşu ile başlayıp, huşu ile devam ettirebilirse namazdan payı o kadardır. Bunu Ahmet, Sünnel-i Kübra'da, Nesaişerhu, Muşkilla'sarda, Tahavi, Sayısnat'la rivayet etmişlerdir. Üçüncü ayet, yine müminlerin vasıfları, onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a, onlar batıldan yüz çevirirler diye açıkladı bu ayeti. Hasan el-Basri, günah olan her şeyden yüz çevirirler demektir dedi. Enes radıyallahu anh'da, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur, ne ben eğlencedenim, ne de eğlence bendendir. Yani ne batıl bendendir, ne de ben batıldan. Bunu Bukhari Edebül Müfret'te, Bezar, mucem Efsat'ta, Taberani, Beyhaki i ve el Adabta, dar Kutni El-Efrat'ta, İbn-i Sakir tarihinde, Ebu El-Emsal'de, İbn İbn-i Kutaym'e Tevilül Muhtelefil Hadis'te, i̇bn Esir en nihayede zikretmişleridir. Hasendir isnadı. Muaviye Radıyallahu Anh'den şahidini, Taberani El-İlel'de, İbn-i Bihatin, Câbir radıyallahından şahidini İsmail-i Müceminde, Beyhaki Sünen'de ve Deylem'i zikretmişlerdir. Mutalip bin Abdullah bin Hantep'ten mürsel olarak Daru Kutni ilel'de e, zikretmiştir. Yani bu tariklerin toplamıyla e, bir sıhhat derecesi vardır bu hadisen. Ukbe bin Amir radıyallahından gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Adem oğlunun yayıyla attığı ok atını eğitmesi ve eşiyle oynaşması dışında her eğlencesi batıldır. Bunu Hasan İsnap'da, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Ahmet, Hakim, Darimi, Taberani, Rüyani, Beyhaki, ı Liman'da, İbn-i tarihinde, Mamer bin Raşid Camii'nde, Kasım bin Kutlu Boğa, Musne bin Amir'de, Acurri, Tahrim'in Net ve Şatranç vel Melahi'de rivayet etmişlerdir. Bu hadiste yani batıl bir önceki hadis ve bu hadis batıl sözü çok genel bir sözdür batılın bir kısmı mekruhtur tenziyen mekruh, tahrimen mekruh, haram bazı şirk derecesinde küfür derecesindedir yani bu şekilde olan yani yayla attığı ok her türlü savaş eğitimi kişiyi cihada hazırlayan eğitimler re bir örnek verilmiştir burada atış eğitimi bu sırada kişinin eğlenmesi bunun bir sakıncası yok Atını eğitmesi yine cihat eğitimine dahil. Eşiyle oynaşması o da meşru kılınan şeylerden. Bunun dışındakiler işte batıl kapsamında. Yani oyun eğlence türü olan şeyler artık kimisi nubah olan eğlencelerdendir. Kimisi mekruh olan eğlencelerdendir. Kimisi haram. Haram olanlar zaten naslarda belirtilenlerdir. Ama bunların, bu sayılanlar dışındaki eğlencelerin tamamı haram Kılınanların haricindekileri, yani ismen belirtilmemiş, haram olanlar bellidir zaten. Onların dışında kalan bu eğlencelerin tamamı kerahatten uzak değil, yani batıl ismini taşıyor. Ebu Amir ve Ebu Marikel Eşari radıyallahu anh'ten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler. Ümmetimden zinayı, ipeyi, içki ve çalgı dinlemeyi helal kabul eden insanlar çıkacak. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. Burada yestehellûnel hirre vel harire vel hamre vel meazif ifadesi. Yani helal sayacaklar, helal saymak isteyecekler. Demek ki bunlar haram. Zaten e, çalgı, yani müzik aletleri ipek içki ve zina ile birlikte sayılıyor. İpek içki ve zinanın haram olduğu, büyük günahlardan olduğu açık naslarda belli. Burada o büyük günahlardan sayılan bu maddelere çalgı dinlemek de e, aynı hükümde zikrediliyor. Yani iktidam deliliyle aynı hükümdedir. O da büyük günahlardandır. Yani iç geçmek gibi, zina etmek gibi, e, ipek giymek gibi onlar nasıl haramsa çalgı aletlerini dinlemek de o şekilde haramdır. Bazı naslarda sadece bundan def istisna edilmiştir. Yani defin dışında e, ney olsun... Saz, telli çalgılar olsun, üflemeli, vurmalı, davul gibi veya telli çalgılar fark etmez. Veya modern çalgılar, org piyano gibi fark etmez. Bu çalgıların tamamı bu meazif kelimesinin kapsamındadır. Bir tek def istisna edilmiştir. İmran bin Husayn ve Enes radiyallahu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bu ümmet içerisinde yere batırılma, hayvana dönüştürülme ve taşlanma olacak. Müslümanlardan biri, bu ne zaman olacak ey Allah'ın Resulü dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kadın şarkıcılar edinip müzik aletleri çaldıklarında ve içki içtiklerinde olacak. Bunu İbn-i Dünya Zemmül Melahide ve Tirmizi Süneni'nde Sayısnaf'da rivayet etmiş ve Es-Saiha'da tahric etmiştir. Evet, dördüncü ayet onlar ki, yani o müminler ki zekatı verirler. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethedince, Kureş'ten bazı kimseler yanına gelerek, Azatlılarımızdan ve kölelerimizden bazı kimseler sana katılmış bulunuyor. Aslında bunlar dinine girmeyi arzu eden kimseler değiller. Bütün bunların istedikleri bizim davarlarımızdan ve ekinlerimizden kaçmaktır dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a yemin ederim ey Kureyşliler, ya namazı dosdoğru kılar, zekatı verirsiniz, yahut da üzerinize din adına boynunuzu vuracak bir adam gönderirim. Bunu hakim ve tirmizi sayısına rivayet etmişlerdir. Yani bir topluluk, bir köy halkı, bir belde halkı namazı dosdoğru kılmaz, zekatı vermezlerse onlarla savaşılır. Enes radiyallantın sallallahu alaihi ve sellem şöyle buyurdu: Zekatını vermeyen kişi kıyamet günde cehennemde olacaktır. Bunu Taberani Mucemüs müsahibinde rivayet etmiştir. Hasen isnatta elbany sayıl camide hasenlemiş. E, İbn esut radiyallanten zekat vermeyen Müslüman değildir. Yine İbn esut radiyallanten zekat vermeyenin namazda yoktur demiştir. Bu iki rivayet İbn şeybe tarafından Hasen isnatta rivayet edilmiştir. Yani e, namaz ile zekat birbirine bağlanmıştır. Zaten namaz emreden ayetlere baktığımız zaman çoğunda namazla beraber zekat zikredilir. Bu sebeple Ebu Bekir Hanife oğulları zekat vermeyi kabul etmeyince yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hayattayken biz ona veriyorduk. Yani Allah işte Resulü'ne vermeyi emrediyor zekatı. O vefat etti artık bizden zekat düştü diyerek zekatı inkar ettiklerinde Ebu Bekir radıyallahu onlarla savaş etmeye kalkmış. Ömer radıyallahu ilk önce bunun hikmetini anlayamamış. Yani nasıl olur? Allah Resulü böyle bir şey için savaşmadı. Bu tabii ki Ömer radıyallahu bu konudaki bilgisizliği, o konuda ilminin olmaması sebebiyle. Şu Ali radıyallahu rivayet mesela, Ebu Bekir radıyallahu haklı olduğunu gösteriyor. Yani yaz namaz kılar zekat versiniz ya da sizinle boynunuzu vuracak adamlar gönderirim. Hadisi Ebu Bekir'in yaptığını açık bir delildir önce bunu anlayamıyor. Allah Resulü'nün yapmadığı bir şeyden dolayı. Yani bunlar Müslümanım diyor. La ilahe illallah diyor ve namaz kılıyorlar. Nasıl savaşırsın diye önce anlayamıyor. Ebu Bekir radıyallahu diyor ki vallahi namaz ile zekatın arasında ayıranlarla onlar zekatını verinceye kadar savaşırım diyerek bu işte kararlılıkla onlarla savaşıyor. Zaten yani bu tek sebep değil esasında. Yani hanika aynı zamanda Müseylim'e Türk kezzaba tabi olmuşlardı. Yani yalancı peygamber Müseylim'e de biat etmişlerdi. Ee, müselemeyle Müseylim'le savaş Allah Resul zamanında başlamıştı zaten. Ama onun ölümü yani öldürülmesi katli Ebubekir radıyallah zamanında gerçekleşiyor. Evet 5 ve onlar ki iffetlerini korurlar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 yani mürciyakitesinde olan matur-i ve benzerlerine en müşkil gelen hadislerden birisidir. Bu sebeple bu hadisi kabul etmez bazıları. <gülüyor> Şimdi kişi zina ediyor, zina etti sırada mümin değildir. Mümin değildir ifadesi mürciyeye göre eşittir, kafirdir. Değil mi? Bizim itikamımız Yani ehl-i sünnet ve cemaatin itikamına göre mümin olmaması kafir olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü fasık da mümin değildir. Yani fasık da imanın dışına çıkmıştır. Münafık da imanın dışına çıkmıştır. Ama İslam dışına çıkmamıştır. Ama e, bu mürceler iman eşittir İslam dedikleri için, imanda artma eksilme böyle bir şey de kabul etmedikleri için, yani imanda eksilme demek küfür demektir diyorlar. Burada iman nef yediliyor. Zinaden zina sırada mümin değildir. İçki içen hakeza yani bu günahları işleyen. O halde bunlar kafirdir muhatur dilere göre. Şeylere, yani genel olarak mürciyelere göre. Bazıları bu tip ayetleri veya hadisleri böyle anlıyor zaten. İşte e, mesela çekiştikleri meselelerde Resul'e muhakeme olmayan, sonra Resul'ün verdiği hükümden dolayı gönüllerine hiçbir sıkıntı hissetmeden tam anlamıyla teslim olmayan Rabbine yeminler olsun ki iman etmemiştir. Bakın iman nefret ediyor. Ha o zaman eşittir bu kafirdir. Şeklinde ele alıyorlar. Ve bu ayetleri, bu gibi ayetleri müteşabih gibi algılıyorlar. Öyle değil. Mümin değildir, bu Müslüman değildir demek değil. Çünkü diğer bir hadiste, kişi, Ebu, Ebu Zer radıyallahu anh'den gelen rivayette, kişi zina etse de, la ilahe illallah diyen kişi zina etse de, hırsızlık yapsa da cennete girecek diyor. Yani özellikle soruyor Ebu Zer radıyallahu anh, yani la ilahe illallah diyen cennete girecek deyince, zina etse de mi? Evet. Hırsızlık yapsa da mı? Evet. İçki içse de mi? Evet. Sonuncusunda diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Zer'in burnunu sürtse de yerde yani onun zoruna da gitse evet yani o la ilahe illallah diyen yerde girecektir diyor. Demek ki e, bunlar kafir olmuyor. İman dairesinden çıkıyor ama kafir olmuyor henüz İslam dairesinde. Bu sebeple zinanın haddi irtidat haddi değildir. Mesela zina eden kişi şayet bekar ise ona yüz sopa bulurulur. Evli ise... O öldürülür. Ama irtidat olarak değil. Yani ne demek bunun manası? Mürted ile e, zinadan dolayı öldürülene arasında ne fark var? Zinadan dolayı öldürülen varisliği devam eder. Veraset hükümleri devam eder. Müslüman mezarlığına gömülür. Cenaze namazı kılınır. Ama mürted olarak öldürülene bunların hiçbiri yapılmaz. İçki içen onun cezası 40 sopadır. Ancak 4 sefer e, sarhoş olduğundan dolayı getirilirse dördüncü dün Üstünde öldürülüyor. Onun da e, mürtet olma ihtimali var. Yani naslarda buna bir şey var. Yani onun imansız ölmesi gibi bir tehlike var. 4 sefer olduğunda. Ama ilk seferi içki içtiği sırada mümin değildir diyor. İlk seferine getirildiği de bu adam kır sopa cezası. Bunun gibi. Hırsızlığı da biliyorsunuz. Yani e, çeyrek dinar ve üzeri miktarda çaldığı zaman onun cezası da elinin kesilmesidir. İrtidaden öldürülmesi değildir. Bu açılardan ee, mürciyenin itikadının naslara nasıl ters düştüğü ortadadır. i̇bn Ömer radiyalanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu şu üçü cennete giremez ve kıyamet günde Allah onlara bakmaz. Ana babasına isyan eden erkeklere benzeyen kadın ve ailesinin işlediği kötülükleri kabullenen değiyoruz. Şu üçüne de Allah kıyamet günde bakmaz. Ana babasına isyan eden, içkiye devam eden ve verdiğini başa kakan. Bunu Ahmet, Nesai, Hakim, Ebu Yala, Bezzar, Taberani, Beyhaki, Sünendeveş ve Abul İman'da rivayet etmiş, Elbani sayıda tergipte ve Es-Saiha'da sayı olduğunu belirtmiştir. Evet, burada cennete giremez, e, kıyamet günde Allah onlara bakmaz e, deniliyor. Büyük bir tehdit var. Anne babasına isyan eden, yani meşru konularda, e, anne babasına, Müslüman anne babasına isyankarlık eden kimse, erkeklere benzeyen kadın yani e, erkekleşen kadın cinsiyet konusunda e, birbirine benzeşme cinsel arasında ve ailesinin işlediği kötülükleri kabullenen deus bunun en ileri boyutu bildiğiniz manada yani e, bu hayanın tamamen kaybedildiği yani kişinin eşini bağlaşması, yani bugün e, bu şekilde e, yaygınlaşmış durumda maalesef yani kıskançlığın tamamen ortadan kalktığı bir şey. Yani e, haya imandandır buyuruluyor. Haya gitti mi iman da gider. Bu haya gidince insanlar bu tip şeyleri e, sıradan görüyorlar. Yani yaptıklarında bir kötülük görmüyorlar. İmanın dışına çıkıyorlar. Böyleleri cennete giremez. Bununla beraber kişinin eşinin yaptığı kötülükleri e, göz yumması da Yusuf'tan bir paydır. Yani Deyyus'un tam zıttı gayur kelimesidir. Gayur, kıskanç demek. Kıskançlığın meşru olanı var, bir de meşru olmayanı var, yersiz olanı var yani. Burada yersiz kıskançlık değil de yerinde olan kıskançlığın tamamen yok olmaz. Mesela bunun alt dereceleri, yani bu şekilde olmasa da, yani küfür ve iman dışına çıkarıcı derecede olmasa da, işte haremlik selamlığı insanların terk etmesi, erkeklerle kadınların beraber oturması, işte çeşitli ortamlarda, iş yeri ortamlarında, eğitim ortamlarında, alışveriş ortamlarında, orada burada. Erkeklerle kadınlar arasında bu haremlik selamının tamamen kaldırılması, beraber ihtilat etmeleri bu deyusluk kapsamına girer. Veya kişinin, hanımının yüzü açık, eli yüzü açık veya tesettürsüz bir şekilde dolaşmasına izin vermesi, bu da deyusluktan bir paydır. Ama şu derece değil bakın. Ne zaman şu derece olur? Yani cennete giremez e, derecesine varır. bunlar meşru gördüğü zaman mesela bazıları var. Eşinin açık gezmesini istiyor. Bu deyyus işte cennete giremeyecek olan deyyusdur. Yani haramı helal saymış. Örtünmeye karşı çıkıyor. Bunun derecesi başkadır. Yani bununki küfür derecesindedir. Deriki ise bunu caiz görmese de izin veriyor. Yani caiz saymıyor ama izin veriyor. Yani haram olduğunu bile bile yapıyor. Bu günahkardır. Yani bunların dereceleri farklı farklı. Fakat nas Burada umum. Cennete giremez demesi imanın nefhiyle alakalıdır. Yani iman ortadan kalktığında yani Allah'ın huzuruna bir kimse böyle çıktığı zaman cennete giremez. Yani dünyada Müslüman muamelesi görse bile mesela münafık eğer küfür üzere bir nifaktaysa o kimse cennete giremez. Dünyada Müslümanlığının ancak dünyada geçerliliği vardır. Ahirette Allah kalpleri e, hakim olan, onları en iyi bilendir. E, Allah'ın e, kıyamet günde bakmayacağı kimseler yine ana babasına isyan eden, içkiye devam eden, sürekli içki içen ve verdiğini başa kakan, yani yaptığı iyilikten dolayı e, minnet yapan, başa kakan kimse. Evet, bunlar iffete, iffeti korumaya aykırı durumlar. Yani müminlerin sıfatı olarak ayette iffetlerini korurlar diye zikrediliyordu. İşte bu iffetin gitmesi bu e, şekilde tehdit ediliyor. Ömer Radyalan'ta gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki şu üçü cennete giremez. Ana babasına isyan eden, deyyus ve erkeklere benzeyen kadın. Bunu Hasan-ı Sınavla, Ziyav-ı Taberi Tesibül Asar'da ve Deylemi Müsnedinde zikretmiştir. Ama bin Yasir Radyalan'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Deyyus erkeklere benzeyen kadın ve içki bağımlısı cennete giremez. Denildi ki Allah'ın Resulü deyyus nedir? Şöyle buyurdu. Ailesinin yanına giren kimseye aldırmayan kimsedir. Yani ailesinin yanına erkeklerin girmesine aldırmayan kimsedir. Bunu Tayalisi, şu Abu Liman'da Beyhaki, Ebu Nain Marife'de rivayet etmişler. Elban Sayıl de tercih etmiştir. Malik bin Ohamir radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah kıyamet günü sukûr'un iyiliğini kabul etmez. Denirdi ki Ey Allah'ın Resulü, sukûr nedir? Buyurdu ki, hanımının yanına erkekleri sokan kimsedir. Bunu sayhli gayrihi bir isnad ile Bukhari tarihinde Bezzar, Harait-i mesav Ahlak'ta Taberani, Marifet-ü Sabede, Ebu Naim, Beyhak-ı Mucem-ü Sabede, i̇bn Kani ve Tarih-i i̇bn Sakir rivayet etmişlerdir. Burada da yani e, hanımın yanına erkekleri sokan kimse, işte bu zina için mi sokuyor, başka bir şey için mi sokuyor, böyle bir ayrım söz konusu konusulmasın her türlü e, bu giriş ifade ediliyor. Nitekim e, Ukbe bin Amir radıyallahu gelen rivayette, e, kadınların yanına girmekten sizi sakındırırım diyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Yani kadınların yanına erkeklerin, yani yabancı erkeklerin girmesini yasaklıyor diyorlar ki Allah'ın Resulü kayınla ne dersin? Yani bu kayın vasıtasıyla buradaki ham diye soruyor. Ham e, musaharet yoluyla olan akrabalarıdır. Yani kandan dolayı değil de musaharet yoluyla kocası helaldir. Kayınpederi işte e, namahrem mahremleri oluyor. Bundan dışında kalan namahrem fakat sıhriyet yoluyla akrabası olan kimseler kastediliyor ham sözle yani kayın biraderi ve benzerleri yani kocasının dayısı, kadının, kocasının amcası, kendi amcası ve dayısı mahremiyken, kocasının amcası ve dayısı namahremdir. Kişinin eniştesi, yani kadının eniştesi, herkese böyle. Bunun gibi akrabası sayılan ama mahremi olmayan kimselerdir ham ile kast Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o ölümdür diyor. Yani o daha tehlikeli bir şey Ebu Üzeynetus Sadefi radıyallahundan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kadınların şerlisi kendini beğenip kibirlenen ve açılıp saçalarak teberrüt yapanlardır. Onlar münafıktırlar. Bu yüzden kadınlardan cennete girecek olanlar ayağı sekili karga gibi ağızdır. Bunu sayyisnapla Beyhaki İsmail el Esbuhani Tergib ve Terhib'de, Taberi tarihinde İbn Hacer el Esabe'de, Muhlis el Ashir'de, Din Katam kitabında nazarda rivayet etmiş. Elbani Es-Saiha'da tarcih etmiştir. Enes Radyalan'tan şahidini Zehiretül Huffazda İbnül Kayserani zikretmiş, Elbani Adab-ı Zifaf'da zikretmiştir. Benzer manada diğer bir şahidi diyebileceğimiz İbn-i Mesud Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sebepsiz olarak boşanmak isteyen kadınlar ve açılıp saçılan kadınlar münafıklardır. Bunu hasen isnadla Ebu Naim tarihinde hatip rivayetler Elbani es da tarcih etti i̇bn Abbas radıyallahu şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teberrüt yapan yani açılıp saçılan kadınlara lanet etti. E, bunu da Nesai, sünem Kübra'da i̇bn Ali El Kamil'de, Hasen-i Sınav'da rivayet etmişlerdir. Ebu Hürer radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki sınıf insan vardır ki onlar cehennem ehlidirler.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 Bu açılıp saçılan yani tesettürü tamamen terk etmiş kadınlar kafir kadınlardır. Yani onlar Müslüman da deseler onlar münafıktırlar. Yani onlar esasında küfür üzeredirler. Ee, Müslüman olduklarını iddia etmeleri sebebiyle onlar münafık hükmündedirler. Yani tesettürü tamamen terk etmiş olan kadınlar. istersen namaz kılsınlar, oruç tutsunlar, zekat versinler fark etmez. Bunlar kafir kadınlardır. Yani münafıktırlar. Bunlar cennete dahi giremeyecek, koksun dahi alamayacaklar. Bu kadar net ifade edilmiştir. Ve şu geçen hadislerde zaten hükmü net verilmiş. Onlar münafıklardır diye. Yani Allah Resulü bizzat vermiştir bunların hükmünü. Bir de e, bunun onlara benzeyen kısmı var. Yani mesela Allah ve Resulün emrettiği şekilde değil de adetlere göre giyinen. Kimisi cehaletinden. Mesela tesettür hükmünü bilmiyor. Adet dinde böyle zannediliyor örtüyü. Bunlar da fasık olan kadınlar. Yani yüzü açık, Hanefi mezhebine göre mesela öyle amel ediyor. Elleri açık, yüzü açık ve e, renkli partisörlerle çıkıyorlar. Yani e, cahiliye dönemindeki kadınların örtünme şekli esasında bu. Ve cariyelere tanınan örtünme şekli. Cariyelerle hürlerin arasındaki fark e, hür kadınların yüzlerini de örtmeleri. Ellerini ve yüzlerini örtmeleri. Cariyelerin ise yüzlerini açıkta bırakmalarıydı. Yani yüzlerini açıkta bırakabilmeleriydi. Müslüman cariyelerden bahsediyoruz tabii. Kafir cariye ise kafir cariyenin saçları açıkta gezer. İşte şu an açılıp saçılanlar kafir cariyelere benzeyenlerdir. Onların hükmündedirler. Diğerleri de Müslüman cariyelere benziyorlar. Yani cehalet sebebiyle, bazı cehalet sebebiyle, bazı heva sebebiyle bu şekilde giyiniyor. Başını örtüyor, pantolon giyiyor, dar pantolon giyiyor. Yani pardösü de giymiyor. Bunlar işte açılıp saçılanlar hükmünde. Yani baş örtmek değil teseddür. Şimdi bizim istisna ettiğimiz yani küfür derecesinde olmayan diye bahsettiğimiz kesin başını örten yani mezhebine göre örtünüyor, yüzü açık, elleri açık sadece parsu giyen kadınlar. Bunlar fasık hükmünde olanlar. Bunlar küfürden yırtmış olanlar. Ama başını örtmüş olması mesele değil. Dar giyiniyor. Tight giyiyor. Başını örtüyor, tight giyiyor, göbeğini açıyor, ne bileyim bunun gibi dar elbiseler giyiniyor. Bu açık saçık hükmünde. Giyinmiş çıplak hükmünde yani. Bunlar münafık olan kadınlardır. Bu bunun ilimle alakası yoktur. Yani bir kadının bu şekilde çıkması cahillik sebebiyle falan değil kesinlikle. Yani aldanmayın. Bu cehalet sebebiyle değil. Bu heva sebebiyledir. Kalpte imanın olmaması sebebiyledir. Hayanın olmaması sebebiyledir. Bu sebeple bunlar münafıklar olarak niteleniyor bu hadislerde. Ama haya sahibi olan cehaleti sebebiyle, dindeki hükmü bilmediğinden, ilgili sayh nasları bilmediğinden, mesela kadın... E, zannediyor ki örtünmek, işte başörtüsü ve e, pardüsü sadece yüz ve eller açılabilir. Böyle zannediyor. Bu cehalet sebebiyle. O cehaletinden dolayı e, af olması da mümkündür. Cehaletin derecesine göre. Bilmediğinden takva üzeredir kadın. E, fakat bilmediğinden dolayı böyle olabilir. E, orası bizi ilgendirmiyor. Ama zahiren bu nasları bile bile, yani örtünmenin hükmünü. Bu konudaki nasları bile bile bir insanın bu şekilde elini yüzünü açması, kadının elini yüzünü açması e, fısktır. Bu şekilde dışarı çıkması fısktır. Yani hüccet ulaştıktan sonra bu şekilde yapan e, bir kadın fasıkadır. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam durumu gayet net ifade etmiştir. Yani bu ümmetin ne hale e, düşeceğini, ne hale geleceğini. Bu kadınların hükmünü de imanlarının durumunu da bize ifade etmiştir. Yani bu kadınların açılıp saçılması veya tesettürlü ol, olduğu imajını verip de sadece başını örtüp aslında hükmen çıplak bir şekilde sokağa çıkan bu kadınların aslında cehalet üzere falan olmadıklarını Allah Resulü bildiriyor bize. Bunlar münafıklar diyor. Bunlar lanetli kadınlar diye bildiriyor. Yani e, bunun sebebi cehalet falan değil. Bilakis imansızlıktır Allah korusun ve bu zamanımızda alabildiğine yaygın bir hal alıyor. Şu anda mesela Suud gibi ortamlarda bile işte bu demokrasiye geçiş süreci içerisinde oraya hamleler şimdi o boyutta işte kadın erkek karışık konserler, sinemalar yani müzik falan böyle adımlar atılmaya başlandı. Yani nifak ümmetin her tarafını sarmış durumda. Bundan Allah'ın kordukları küçük azınlıklar müstesna. Yani bizlerin bu konuda oldukça dikkatli davranması, önlemlerimizi almamız, kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. Yani işten dinleyen kardeşlerimizin de erkek ya da bayan bu konuda büyük tehditleri olduğunu bilmeleri lazım. Yani şu tehdit hiç basit bir tehdit değil. Yani bu dile kolay, burada okuması kolay. Ama bunlar e, biz iman ediyoruz ki ahiret hayatı vardır ve bu bildiriliyor. Yani e, saçlarını devir gücü gibi yapan, meylettirmek için kırtarak yürüyen, giyindelde çıplak olan, dar giyinen e, vücutlarını belli edecek elbise giyen bu kadınlar için söyleniyor ki yani cennete giremeyecek, bırak girmeyi şu kadar mesafeden, 400 senelik yoldan bile işitilen cennetin kokusunu bunlar o kokuyu bile alamayacak. Bu derece uzaklaştırılacaklar. Ve önceki hadis az önce okuduğumuz hadislerde de yani teberrüç, cahiliye dönemindeki teberrüç. Teberrüç ile kastedilen yani o münafıklar denilen kadınlar kimler? Cahiliye yani cahiliye'yi anlatan kaynaklarda şöyle anlatılıyor bu. Başlarından başörtüsünü atarlar. Böyle dolarlar. Ama boyunları açıkta kalır. Bu yani. Cahiliyenin açılıp saçılmaz. Teberücü bu. Bu şekilde sokaklara çıkarlardı. Teberücü la kasılden bu kardeşler. İşte bu şekilde teberücü yapıp çıkanlar cahiliye. Yani münafıklardır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Cahiliye teberücüyle teberücü yapanlar. Bugün kadınlar kadın hakkı diyerek bunu talep ediyorlar. Münafıklık istiyorlar. Cahiliyeyi istiyorlar. Maide maide 44, 45, 47, 50. ayetler adeta böyle şeyler isteyenler için inmiştir. Allah'ın hükmünü beğenmeyenler için. Cahiliye hükmünü isteyenler, Allah'ın hükmüne karşı cahiliye hükmünü isteyenler için. Bunu erkek de istiyor, kadın da istiyor şu an. Yani sadece kadınlarla alakalı değil. Deyyus erkekler böyle şeyler istiyorlar. Yani kadınlar özgür olsun, açılana açılsın, kapanan kapansın, neyse herkesin isteyene kalsın. Aslında bu bir ilk adım. Böyle diyenlerin hiçbiri kadınların İslam'ın istediği şekilde kapanmasını istemiyor. Yani kapanan istediği gibi kapansın, da istediği gibi açılsın diyorsa o halis muhlis münafıktır. O kadının İslam'ın istediği gibi örtülmesini asla istemeyen bir kimsedir. Sadece bunu adım, ön adım olarak, basamak olarak kullanıyorlar. Zamanımızda böyle münafıklar var. İşte bunlara oy vermeye de vacip diyorlar bazıları. Onlar da onlardan beter yani. Allah bazılarını bazılarıyla beraber haşredecektir. Evet Allah izin verirse bir sonraki derste haddi aşanlar yani buraya kadar 10. ayete kadar devam edecek müminlerin vasfları. Buraya kadar birkaç haslet işlenmiş oldu. Devam edecek. Subhaneke Allahümme bihamdik ve eşhedü en la ve le şerike ve estağfiruke